Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh Ve ne'ûzu billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiati amalina Men yehtedihillahu fele muzilleh ve men yudlil fele hadiyye Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh Ama ba'd Fe inne estağra'l hadisi kitaballah ve hayrül hediyye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesasatuha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle Konumuz inşallah keşif, keramet, olağanüstü görülen haller, velilerin halleriyle alakalı. Şüphesiz Nebilerin dışındaki Allah dostları masum değildirler. Günahtan korunmuş değildirler. Allah'ın diğer mümin kullarında olabilecek bazı haller onlarda da görülebilir. Fakat onlar yüce bir mertebe ve yüksek bir makama ulaşmışlardır. Allah dostlarının doğruya aykırı olacak işleri pek azdır. Hakk'a aykırı bir şeyin vaki olmasıysa onları velilik makamından düşürmez. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle ümmet Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin hatayla ve unutarak yaptığı şeyleri bağışlamıştır. Bakara Suresi 286. ayetinde Rabbimiz eğer unutur ve hata yaparsak bizi sormut tutma diye dua etmemizi öğretmiş bu ayette bu gelen rivayette de elbette ben de öyle yaptım yani bunlardan sormut tutmadım Buyurmuştur kutsi hadiste. Yine ümmetimden hata ve unutma neticesinde mesuliyet kaldırılmıştır. E, lafzıyla da hadis var dolmuştur. Bu hasen bir hadistir. Ses iyi değil mi? Tamam inşallah. Bir velinin kendisinde meydana gelen her harikulade olayın veya keşfin Allah azze ve celle katından bir keramet olduğuna inanması caiz değildir. Zira bu, şeytanın bir karıştırması veya hilesi de olabilir. Bilakis, söz ve hareketlerini kitap ve sünnete arz etmesi gerekir. Eğer bu söz ve hareketleri şeriata uygunsa, Allah Azze ve Celle tarafından kendisine verilen hak bir keramet, eğer kitap ve sünnetten bir şeye muhalif ise, şeytanın bir aldatmasıdır. Hiç kimse, velilerde meydana gelen hakka uygun doğru keşifleri inkar etmemelidir. Zira bu keşif Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın açmış olduğu bir kapıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Elbette sizden önceki ümmetlerde muhaddesler vardır. Ve muhakkak ki Ömer radiyallahu anh de onlardandır. Muhaddes, zannı doğru, feraseti, anlayışı, isabetli kimse demektir. Diğer bir hadis-i şerifte zayıf olarak geliyor bu Tirmizi'de. Müminin ferasetinden sakınınız çünkü o Allah'ın nuruyla bakar e, lafzıyla gelmiştir. Bu rivayet zayıftır lakin Taberani'nin, Bezzar'ın ve Ebu Yala'nın rivayet ettikleri şöyle bir hadis var. Muhakkak ki Allah'ın bazı kulları vardır. Bunlar insanları simalarından tanırlar. Yeni başladık kardeş. Ömer radiyallahu anhın ön sezgi sahibi birisi olduğu Allah Resulü Aleyhissatü vesselam'dan nas ile sabit olmasına rağmen sahabe-i kiramla istişare ederdi ve birbirlerine danışırlardı. Ömer radıyallahu an onlara kitap ve sünneti hüccet gösterir onlarda da kabul ederdi. İhtilaf ettikleri meselelerde, meselelerde ise Allah'ın emrettiği şekilde Allah'a ve رسول'üne başvururlardı. Yani Ömer radıyallahu an bile e, hadislerde açıkça kendisine ilham olunanlardan Basiret sahibi olan kimselerden olmasına rağmen o da ancak hüccet getirerek sözünü kabul ettirirdi ve bu hüccet hakkında ihtilaf olursa yine Allah'ın kitabına ve Rasulüne başvururlardı. Dolayısıyla bugünkü insanların anlayışında bir bozukluk vardır. Bir kimse veli olarak kabul edildi mi o ne söylerse söylesin zaten otomatikman Kur'an'a ve sünnete uygunmuş gibi kabul edilir. Bu yanlış bir anlayıştır. Allah'a başvurmak onun kitabına başvurmaktır. Vefatından sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a başvurmak ise onun sünnetine başvurmaktır. Velilikte en üst makama ulaşsa bile bir velinin yapması gereken şey, kitap ve sünnete bağlı kalmak, bütün davranış ve sözlerini bu temiz şeriatın ölçüsüyle ölçerek herhangi bir işinde şeriatın sınırının dışına çıkmamak üzere sabit durmaktır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ''Bizim emrimize uygun olmayan her emir ve her iş muhakkak ki reddedilmiştir.'' buyurmuştur. Bunu Müslim, Ebu Dağut ve Ahmed bin Hanbel rivayet ederler. Veli, kendisine şeriata aykırı bir ilham geldi takdirde onu reddeder. Bunun şeytandan olduğuna inanır ve gücü yettiğince bunu def çalışır. Allah Azze ve Celle, Tegabün Suresi 16. ayetinde, O halde gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun buyurmuştur. Ali İmran 102'de, Ey iman edenler, Allah'tan gereği gibi korkun buyurulmuştur. Bakara 286'da, Allah kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük ise kendi zararınadır. Araf 42'de inanıp salih amel işleyenler ki kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmeyiz, işte onlar cennet halkıdırlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır buyrulur. Enam suresi 152. ayetinde de ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz buyrulmuştur. İşte kendisine veli denilenlerden her kim bunun zıttına hareket ederse o Allah'ın dostlarından değildir. Ebu süleyman et Dârani şöyle güzel bir söz söylemiştir. Tasavvuf ehline doğan inceliklerden bazı nükteler elbette benim de kalbime doğar. Fakat ben onları ancak iki adil ile kabul ederim. Bu iki adil şahit kitap ve sünnettir. Cüneyt de şöyle demiştir. Bizim bu ilmimiz Kur'an ve sünnetle kayıtlıdır. Kim Kur'an'ı okumaz ve hadisi yazmazsa onun bizim ilmimiz hakkında konuşması doğru olmaz. Bakın bu isimler tasavvufçuların kendilerine önder edindiği, tasavvufun bu kimselerden geldiğini iddia ettiklerini iddia ettikleri kimselerdir. Onlar bu yolun başının Kur'an ve sünnetle kayıtlı olmak olduğunu, Kur'an dersi yapmayanın, hadis yazmayanın, hadis ilimleriyle uğraşmayanın tasavvuf adına da konuşmasını Hakkı olmadığını açıkça söylüyorlar. Ebu Osmanen Nüşaburi de şöyle der. Kim sözlü ve fiili işleyerek nefsine şeriatı emrederse o kimse hikmetle konuşur. Kim de kavli ve fiili olarak nefsine arzu ettiği şeyi emrederse bidatle konuşur. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Eğer peygambere itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Nur Suresi 54. ayet. Ebu Amr bin Nüceyd de şöyledir: Kitap ve sünnetin şahitlik etmediği her vecid yani vecid keşif tarzı, kalbe doğan duygular demek, kitap ve sünnetin şahitlik etmediği her vecid muhakkak ki batıldır. Velinin söz ve hareketlerinde kitap ve sünnete uyması hakkı batıldan ayıran önemli bir ölçüdür, temel bir ölçüdür. Bu sebeple bu ölçüye aykırı hareketlerde bulunan kimseleri reddetmek gerekir. Böyle bir kimsenin kendisinin Allah'ın dostu olduğuna inanması da caiz değildir. Şüphesiz bu gibi haller cinlerle uğraşan kimselerde de şahit olduğumuz gibi şeytandan kaynaklanmaktadır. Veli'nin söz ve hareketlerinde kitap ve sünnete uyması şartını bilmeyen kimselerin keramet sanacağı bu gibi haller hakikatte şeytani harikalar ve iblise ait karıştırmalardır. Bundan dolayı bu fevkalade hallerin de Allah Teala'nın farzlarını terk eden ve Allah'a isyanla kalpleri kararan ehli küfürde zuhur etmesi gayet tabidir. Çünkü şeytan Allah azze ve Celle'nin şeriatına muhalefette Allah'la kulların arasına girme konusunda oldukça başarılıdır. Muhakkak ki riyazet yapanlardan yani nesrini çeşli arzu ve şehvetlerinden sınırlayıp e, bir takım yiyeceklerden alıkoyan kimselerden bazılarında keramet zannedilen bazı haller zuhur edebilir. Bu gayrimüslimlerde de meydana gelmektedir. Mesela e, hayvani gıdalardan uzak durup oruç tutarak sadece bitkisel gıdalarla iftar ederek e, çile çıkaran Hristiyan rahipleri, Hint fakirleri bunun gibi olağanüstü haller gösterebilmektedirler. Zira bu kimseler bilinen tertip ve kanun üzere yiyip içmenin çoğunu terk ederler. Hatta onların bu hali sadece belli günlerde yemeye ve bir şeyler sadece e, ufak tefek bazı şeyler almaya kadar varır. Bundan dolayı böyle kişilerin bir ölçüde beşeri bulanıklıklardan temizlenmesi mümkün olur. Böylece kendisinden başkalarının idrak edemediği bazı şeyleri idrak eder. Fakat bu hal keramet değildir. Zira Haktan gelen kerametlerden ve rahmani üstünlüklerden olsaydı, kendilerine yogi denilen Hint fakirlerinin, kafir Hint fakirlerinin riyazetçilerinde de bu hal vuku bulmazdı. Yine bazı mecnun, deli kimselerin dillerinde de keramet zannedilebilecek bazı sözler ortaya çıkmaktadır. Hekimlerin de zikrettiği gibi, bunun sebebi, bu deli kimsenin zekasının akıllarda bulunan tafsil etme. Yani, Doğruyu yanlıştan ayırt etme ve tedbir alma kabiliyetinden mahrum olmalardır. Bundan dolayı aklında akıllı kimselerde bulunmayan bir kavrama kabiliyeti meydana gelir ve bazen bu kimselerden sahih keşifler de zuhur eder. Bununla beraber bu keşifler çöplüklerde bulunan pislikle karışmış, ne necasetle lekelenmiş gibidir. Fakat keramete o kadar benzer görünür ki gerçeği iyi bilmeyen kimse onun Allah dostlarından olduğunu zanneder. Bu batıl bir zan ve hayaldir. Hakikatte o, Allah Azze ve Celle'nin kendisinden sorumluğu kaldırdığı bir deli olup, ne Allah dostudur ne de Allah'ın düşmanıdır. Gerçek keşifler, Allah Azze ve Celle'nin muhaddeslerden kıldığı kimselerde meydana gelmektedir. Bu, şeriatın ispat ettiği, delillerin doğru gördüğü bir haldir. Bu hal, müminin feraseti kabilindendir. Ancak halis müminlerde görülür. Hadiste bahsedilen feraset, Allah Teala'nın bu kabiliyeti verdiği kimsenin içine atmış olduğu bir duygudur ki, bu kimse bunu insanlara iletir ve verdiği bu haber meydana gelen olaya uygunluk arz eder. Bunun misalleri Ömer radiyallahu anh'te meydana gelmiştir. Kul, Allah Azze ve Celle'ye farzlardan, Sonra farzlarla yakınlaştıktan sonra nafilelerle de yakınlaşmaya devam eder. Nihayet Allah Azze ve Celle o sever. Allah kulunu sevdiği zaman artık onun içten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Allah Azze ve Celle Nisa Suresi 69. ayetinde şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır. Sahabeler de Allah hepsinden razı olsun, Allah Teala'ya itaatten ve sevdiği şeylerle onlara, ona yaklaşmaktan bol bol nasibi olan kimselerdir. İşte bu sebeple onlar pek çok tarihten rivayet edilen sayı hadislerle sabit olduğu üzere nesillerin en hayırlısı olmuşlardır. Allah Resulü ve Sallam şöyle buyurmuştur. "Asabma sövmeyin, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın infak etse de, onlardan birinin verdiği bir mütte, hatta bunun yarısının sevabına kadar ulaşamaz. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. İşte onların bu büyük meziyetlerine ve özelliklerine bakın ki, başkaları Uhud dağı kadar altın ifak etseler bile, onlardan birinin harcadığı bir müttün, hatta yarısının sevabına bile ulaşamıyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle, Onların bu ihsanlarından dolayı onlardan razı olmuş ve verdiğim mükafatla kendilerini razı etmiştir. Asabı kiram Allah Teala'nın en üstün, en keremli, mertebe bakımından en yüce velileridir. Onlar Allah Azze ve Celle'nin Kitabı ve Rasulü Sallallahu Aleyhi Ssüneti sünnetiyle amel eden kimselerdir. Onlardan sonra gelenlerden kendisine evliya denilen kim olursa olsun, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve e tabi olmadıkça, onun hidayetiyle hidayet hidayet bulmadıkça, Sözlerinde ve hareketinde ona uymadıkça Allah'ın dostu değildir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amin ecma'in. Allah dostlarının alametlerinin en büyükleri duasına icabet edilmesi, her durumda Allah Azze ve Celle'den razı olması, Allah Teala'nın farzlarını yerine getirip yasaklarını terk etmesi, Dünyada yücelik isteme ve dünya reisliğine karşı hırs besleme gibi insanların birbirlerine saldırdıkları hususlarda e, bu gibi meselelerde azla yetinmesi, nefsi dünya lezzetleriyle ve onları çoğaltmakla zenginlik sebeplerini elde etmekle mal ve menfaatten kazancının bol olmasıyla meşgul olmamasıdır. Kendisine dünya nimetlerinden az ulaşırsa sabreder, çok ulaşırsa şükreder. Onun nazarında övülmekle yerilmek, Fakirlikle zenginlik, şöhret ile şöhretsizlik eşittir. Allah Teala'nın velayet hasletlerinden dolayı kendisine verdiği nimetlerle kibirlenmez. Allah Azze ve Celle onun derecesini arttırdığında o da içindeki tevazu ve alçak gönüllülüğü artırır. Ahlakı güzel, sohbeti keremli, hilmi fazla, tahammülü geniştir. Meşguliyetinin çoğu Allah azze ve celle'nin teşvik ettiği ve kullarını davet ettiği şeylerdir. İşte kendisinde bu meziyetleri bulundurmakla kemale ere, bu sıfatlarla vasıflanan, bu isimlerle isimlenen kimse Allah azze ve celle'nin en büyük velisidir ki her mümine yaraşan onun böyle olduğunu kabul etmesi, ona bakışından hayır unması ve ona yaklaşmasıdır. Kimde de bu meziyetlerden bir kısmı varsa, bu sıfatlardan yarısına bile sahipse işte onun allah Teala'nın ihsan ettiği ve güzelliklerden bahsettiği ölçüde Allah dostluğunda nasibi vardır. Velik meydanına girmek için en büyük kapı Allah'a imandır. Nitekim Allah Resulü ve Vesselam da imana davet etmiş ve kendisine imandan sorulduğu zaman şöyle buyurmuştur. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kaderin hayrına ve şerrine inanmandır. Bunların içerisinde en zoru kadere inanmaktır. Çünkü muteber bir şekilde bu imanı elde eden kimse için işlerin hepsi kolaylaşır ve kalbi hayır olsun, şer olsun kendisine takdir edilen şeyle meşgul olmaktan kurtulur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de başa geleceğin ve hükmedilerinin kötüsünden Allah'a sığınmasıyla kadere iman tezat teşkil etmez. Onun bu sığınması kadere iman ile çelişmez. Onun dualarından biri şöyledir. Allah'ım muhakkak ki ben başıma geleceğin yani hükmettiğinin kötüsünden, şakilik mertebesinden, belanın beni yenmesinden ve düşmanlarımın başıma gelene sevilmesinden sana sığınırım diye dua ederdi. Bunu Bukhari kader babında rivayet eder. Vitr namazının kunut duasında da şöyle dua ederdi. Allah'ım beni hükmettiğinin şerrinden koru. Bunu Ebu Davud ve Nesai rivayet ederler. Allah'ın dostları, Allah'ın kendilerine ihsan ettiği iman kuvvetinde birbirlerinden farklıdırlar. Kim imanca en kuvvetliyse, o velayet konusunda da şanı daha yüce, şerefi daha büyüktür. Onun Allah'a yakınlığı ve Allah katındaki itibarı daha üstündür. Kuvvetli bir imanın şartlarından biri de, amelleri aynı dikkati göstermek, Allah Azze ve Celle'yi ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek suretiyle Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazanmaktır. Nitekim Ali İmran Suresi 31. Ayetinde De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Veli, farzları eda edip yasaklardan sakınarak, nafileleri işleyip Allah'ın zikrini artırarak, Rabbine yakınlığını arttırdıkça Allah Teala da ona sevgisini artırır. Kendisine küçük büyük bütün hayır kapılarını açar. Kendisine bu yüce bağışların ve güzel sıfatların ihsan edildiği bir kimsenin şeriata aykırı düşmeyecek kerametlerin görülmesi uzak bir ihtimal değildir. Çünkü veli Allah Azze ve Celle'ye dua ettiğinde Allah onun duasını kabul eder. İstediğinde kendisine verir. Velilerden çoğunda görülen uzak mesafeleri kısa zamanda kat etme, isabetli keşifler yapma, ve beşeri kuvvetlerin çoğunun aciz kaldığı işleri başarma gibi fevkalade halleri şeytani işler ve iblisi tasarruflar olarak kabul edenler isabetli davranmamışlardır. Zira bu iddia çok açık bir yanılmadır. Çünkü duası kabul olunan bir zatın Allah Teala'dan kendisine ulaşılması aylar süren uzak mesafelere bir anda ulaştırmasını istemesi ve bunun gerçekleşmesi imkansız değildir. Hak Teala dilediği olan dilemediği olmayan her şeye kadir, kuvvet sahibi iken velilerinden kendisine bu gibi isteklerde bulunan kimsenin duasına icabet etmemesine herhangi bir sebep yoktur. Hatta Allah Teala'nın bu faziletleri ihsan ettiği bir kimse, onun nail olduğuna nail olamayan ve hasletlerinden birine ulaşamayanlardan ne bini ne de binlercesi asla denk olamaz. Ebu Nuaym İbnü'l-Cevzi sıfatüs bu eserlerde bunun pek çok örneklerini nakletmişlerdir. Ashab-ı kiramın bir kısmından da pek çok kerametler nakledilmiştir. Bunların bir kısmını nakledeceğiz inşallah. Sadece onlardan çoğunun dualarının kabul edilmesi bile büyük bir keramettir. Zira Allah azze ve celle bunu kime ihsan ettiyse artık o her istediğini Allah'tan dua ederek ister. Hadis ve siyer kitaplarında bunun, e, bu, buna benzer pek çok güzel ifadeler yer almaktadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilenlere ve Tevrat, İncil ve Zebur'daki İsrailoğulları peygamberlerinin haberlerine göre, önceki peygamberlerin ümmetlerinde de Allah Teala'nın dostu olan pek çok kimse vardı. Hasılı Allah Teala kullarına dilediği gibi üstünlük verir. İhsan onun elindedir. Dilediğine verir, dilemediğine vermez. Bizimse şeriatın inkar ettiğinden başkasını inkar etmemiz mümkün değildir. Kim de ona zıt bir şey getirirse onu asla kabul etmeyiz. Allah azze ve Celle'nin kullarından bir kısmına başkalarının gücünün yetmeyeceği muhteşem bir şeyi hediye olarak bağışlamasını, ona büyük faziletleri ihsan etmesini hiç sebep yokken imkansız görmek insaflıların işi değildir. Çok defa görülür ki bir korka cesurların kahramanca dövüşleri, korkunç olaylara karışmaları Harpte birçok kişiyle vuruşmaları anlatıldığı zaman bu anlatılanları imkansız görür. Zihni onu tasavvurdan aciz kaldığı için onu yalan zanneder. Bunun sebebi şiddetli bir korkaklığın kendisinde huy haline gelmesi, tabiatının bunun pek azından dahi mahrum olma sebebiyle en basit olaya dahi karışmaktan aciz kalmasıdır. Aynı şekilde Cimri de cömert kimselerin başkalarına bol bol ihsan ettiği şeyleri duyunca bunları anlatan kimsenin uydurduğunu zanneder. Zira bu güzel tabiata sahip olmayanlar, onların harcadıkları bu şeylerin pek azını dahi vermekten geri duracaklardır. Yine ilmi konulardan pek çoğunu bilmeyen ve idrak edemeyen bir kimse de, Allah Teala'nın bu ümmetin büyük alimlerine ihsan ettiği derin bir anlayış, çeşitli ilimlere vakıf olma, İslami ilimleri gerektiği gibi kavrayıp hakkıyla muhafaza etme, meseleleri mükemmel bir şekilde kaynaklarından araştırma şeklindeki ihsanını bir türlü anlayamaz. Bundan sonra deriz ki, Allah Teala'nın kullarına verdiği ihsanlar imkansız ve şüphe edilecek mevzular değildir. Hak Teala muhakkak ki bazı kullarının diğerlerinden üstün kılmış, peygamberini seçerek onları kendisiyle kullar arasında birer vasıta yapmıştır, elçi tayin etmiştir. Bazı kullarına da hükümdarlık vererek onu sayıca çok ve güçlü olmalarına rağmen bütün tebaasına üstün kılmıştır. Mısır, Şam, Harameyn ve diğer bölgelerin Çerkez hükümdarlarına verilmesi gibi. Bunlar ve güç sahibi olmayan kimselerdi. Hatta işlerinden biri köle pazarında satılırken büyük bir hükümdar vermişti. Onlardan önce de bu yörelerde Memluk Türklerinden Kalavun oğulları hüküm sürmüştü. Allah Teala, balıkçı çocukları olan Buveyh oğullarına da ihsan etmiş, onları İslam ülkelerine galip eylemiş, Abbasi halifelerinin ve yeryüzünün çeşitli mıntıkalarındaki diğer kullarının üzerine hakim kılmıştır. Kudreti yüce, cömert Rabbimizin bunun gibi daha nice ihsanları sayılabilir. Onun şan ne kadar yüce, saltanatı ne kadar şerefli ve ihsanı ne kadar yüksektir ve o bütün kötülüklerden münezzehtir. Rabbimizin akıl nimeti verdiği insanlar arasındaki bu üstünlükleri bir tarafa bırakıp çeşitli mahlukatından birçoklarını nelerle diğerlerine üstün kıldığına bir bakalım. Mesela Allah Teala'dan bir ihsan olarak aslana verilen cesaret, insanların pek çoğunda mevcut değildir. Bunun gibi, diğer hayvan türlerinden kimi kuvvetlilik, kimisi semizlik, kimisi zerafet, kimi havada uçma, kimi denizlerin dibinde gezinebilme ve suda dalgaların içinde yiyeceğini elde edebilme özellikleriyle meşhurdurlar. Konu dışındaki bu örneklerden maksat, Donuk zihinli ve zor anlayan kimselerin Allah Teala'nın kullarına yaptığı ihsanları anlamalarını kolaylaştırmaktır ki, böylece veli kullara ihsan edilen kerametleri inkar kaynağından ayrılsınlar. Rabbimiz dilediğini yaratır ve dilediğini seçer. Allah Teala'nın ashab-ı kirama ihsan ettiklerine bakan bir kimse, velilerine ihsan ettiğini uzak bir ihtimal olarak görmez. Zira bu kerametlerin değil hepsini çoğunu bile anlatmamız mümkün değildir. Bazılarını Zikredelim. Mesela Hüseyin bin Hudayr, Kehf suresini okurken üzerine gökten gölgelik misali sekinet inmişti. İçinde lambalar gibi ışıklar vardı ki bunlar meleklerdi. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bildirilince bu konuda şöyle buyurdu. Eğer okuyuşunda devam etseydi bu sekinet yanında devamlı durmak üzere üzerinde kalırdı. Melekler İmran bin Husayn radıyallahu anh'a selam verirlerdi. Bunu Müslim rivayet eder. Aleyküm ve rahmetullah. Bir gün Selman-ı Farisi ve Ebu Derda radiyallahu anhuma yemek yerlerken sahanın içindeki yiyecekler Allah azze ve celle'yi tesbih etmişlerdir. Bir seferinde Abbat bin Bişr ve Useyd bin Hudeyr radiyallahu anhuma gece karanlığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından çıkmışlardı ve kamçılarının uçları onları aydınlatmıştı tıpkı bir flerasan gibi. Onlar ayrılınca da ışıkta da kendileriyle beraber iki ayrılmıştı. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu misafirleriyle bir çanaktan yemek yerlerken her bir lokma alışlarında yemek aldıkları miktardan daha fazla oluyordu. Doyduklarında ise öncekinden daha çok yemek vardı. Hubeyb bin Adi radıyallahu an müşrikler esir ettiklerinde kendisine Allah katından üzüm salkımı veriliyordu. Amir bin Fuheyre radıyallahu an vefat ettiği zaman melekler onun cesedini göğe yükseltmişlerdi. Zira o dua etmişti. Yarabbi benim cesedimi müşriklerin eline bırakma diyerek. Ümmü Eymen radiyallahu anh, anh'a oruçlu oldu ve yanında yiyecek ve su bulunmadığı halde evinden hicret için çıkmış ve susuzluktan neredeyse helak olacak bir raddeye gelmişti. Nihayet iftar vakti olunca başının üzerinde hafif bir ses duydu. Başını kaldırdığında beyaz ipli asılı bir kova gördü. Ondan kana kana içti ve bundan sonra bir daha hiç susuzluk çekmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı olan Sefine radiyallahu gitmek istediği bir yere ulaşıncaya kadar bir aslanın onunla yürüdüğünü ve kendisini koruduğunu haber vermiştir. Bera bin Malik radiyallahu Allah Teala'ya yemin etse Hak Teala onu yemininde sadık kılardı. Cihad sırasında savaş Müslümanların aleyhine şiddetlendiği zaman ey bera, Rabbine yemin et demişlerdi ve bunun üzerine şöyle demişti. Rabbine yemin ederim ki Rabbime yemin ederim ki Rabbim bize onların, düşmanın bağlanmasını esir edilmelerini ve mağlup edilmelerini ihsan edecek ve beni şehitlerin ilki kılacaktır. Bunun üzerine Müslümanlara düşmanların bağlanması ve yenilmesi nasip edildi ve kendisi de şehit edildi. Halid bin Velid radiyallahu anh de bir kaleyi kuşatmış ve ona şu zehiri içmedikçe sana inanmayacağız demişlerdi. Bunun üzerine zehiri içti ve kendisine o zehir hiçbir zarar vermedi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Sariye isimli bir zatın komutasında bir ordu göndermişti. Daha sonra minberde minberde hutbe okurken ey Sariye daha ey Sariye daha diye bağırmaya başladı. Daha sonra ordunun elçisi gelince Ömer radıyallahu anh, ona durumu sordu. Elçi de şu cevabı verdi. Ey müminlerin emiri biz düşmanla karşı karşıya gelince onlar biz bizi bozguna uğrattılar. Tam o sırada bir ses ey Sariye daha Ey Sarıya dağ diye bağırıyordu. Biz de sırtlarımızı dağa dayadık ve onları mağlup ettik. Bu rivayette dikkat edilirse aynı Ömer radıyallahu an kendisini sırtından bıçaklayan Ebu Lü'lüyü fark edememiştir. Yani kendisine keramet bahşedilen bir kul kainatta dilediği gibi tasarruf etmez. Tasavvufçular bu konuda batıl bir akideye sahiptirler. Yine burada şöyle bir... Delil de çıkmaz. Ömer r.a. burada kayıptan haberdar edilmemiştir. Bu rivayetin tam metnini İbn Kesir, El Bidaye ve Nihayde şöyle nakledir: Ömer r.a. hutbe esnasında "Ey sariye, daha çekil, daha çekil" diye seslendi. E, sonra hutbesine devam etti. Hutbesinden indiği zaman biz Ömer radıyallahu anh'e söylediği bu sözün anlamını sorduk ne demek istediğin diye. Ömer radıyallahu anh ben öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum dedi. Yani Ömer radıyallahu anh'e bu söz söylettirilmiştir. Ömer radıyallahu anh kaybı görmemiştir. Sahabe hanımlarından biri işkenceye uğratıldığında gözleri kör olmuştu ve onun için onun gözünü lat ve uzak kör etti dediler. Yani tıpkı günümüzde bazı müşriklerin... İşte veliler çarptı demeleri gibi o da bu sahabide de vallahi değil diye cevap verdi. Bunun üzerine allah Teala onu yeniden gözlerine kavuşturdu. Saad bin Ebi Vakkas radiyallahu anh duası kabul olunan bir zattı. Allah azze ve celle'den her istediği genellikle kabul edilirdi. Sa'd bin Zeyd radıyallahu anh de böyleydi. Kendisi hakkında yalan söyleyen bir kadına beddu etmiş ve Allah'ım eğer yalancı ise gözlerini kör et ve onu kendi arsasında öldür demişti. Bunun üzerine kadının gözleri kör oldu ve arsasındaki bir çukura düşerek öldü. Ala bin Hadrami de yakınlarında hiç su kalmadığı ve su bulamadıkları bir zaman su içmeleri ve abdest almalar için Allah Azze ve Celleye dua etmişti ve çok geçmeden duası kabul olmuştu. Ayrıca atlarının eğerleri ıslanmaksızın denizi geçmişlerdi. Yine Ala bin Hadrami'nin öldüğü zaman cesedinin görülmemesi için. Ee, Kaybolması için dua etmişti ve onu lahdinde bulamamışlardı. Tabiinden de Allah onlardan razı olsun ve onlardan sonrakilerinde bu konuda yazılmış kitaplarda pek çok kerametleri vardır. Mesela tabiinden ateşe atılan ve orada ayakta namaz kılarak e, kılar bir halde bulunan bir kimse vardır. Bu zat Ebu Mislim el-Havlani rahimallahu aleyhi Medine'ye geldiğinde Ömer radiyallahu anh, onu Ebu Bekir radiyallahu ile kendisi arasında oturtmuş ve beni ümmeti Muhammed'ten Muhammed'den kendisine İbrahim aleyhisselama yapılan gibisi yapılan bir kimseyi göstermedikçe öldürmeyen Allah'a hamdolsun demişti. Aynı kişi hanımıyla arasını bozan bir kadına bedda etmiş, kadının gözleri kör olmuş, sonra tevbe edince onun için Allah azze ve celle'ye dua etmiş, Allah Teala da kadını yeniden gözlerine kavuşturmuştu. Onlardan, Kafilesi geçinceye kadar ayağını bir aslanın boynuna koyan ve böylece zararsız hale getiren bir kimse de vardı. Bu kimse Amir bin Abdil idi. Onlardan atı kazada ölen ve Rabbine Allahım benim üzerinde kimsenin minnetini bırakma diye dua eden bir kimse de vardır. O Allah'a dua etti de Allah Azze ve Celle onun bineğini diriltti. Evine ulaşınca ey oğulcuğum atın eğerini çıkar o at Allah'tan emanettir dedi. Eğerini çıkarınca at öldü. Bu kişi Sıla bin Eşyem radıyallahu anh'tır. Said bin Müseyyep radıyallahu anh'ın Harre günlerinde mescitte yalnız kaldığı zaman Allah Resulü aleyhisselatü kabrinden ezan sesi geldiğini işittiğini e, darimi nakleder. Ömer bin Utbe bin Ferkat da şiddetli bir sıcak günde namaz kılarken kendisini bir bulutun gölgelediği rivayet edilir. Mutarrif bin Abdillah Eşşihir'in evine geldiği zaman Kapları da kendisiyle beraber tesbih ederdi. Ahnef bin Kays vefat edince bir adamın sarığı onun kabrine düşmüş, adam sarığı almak için içine girdiğinde kabrin göz alabildiğine kadar geniş olduğunu görmüştü. Uveys el-Karani Rahimeullah vefat ettiği zaman elbisesi içinde daha evvel yanında olmayan bir kefen ve kendisi için kayadan oyulmuş bir kabir bulmuşlar ve onu bu kefenlerle kefenlemiş ve kabr bu kabre defnetmişlerdi. İbrahim et de bir şey yemeksizin veya bir şey yiyip içmeksizin iki ay geçirirdi. Bir gün ailesine yiyecek araştırmak için çıktı fakat bulamadı. Bunun üzerine yerden kırmızı toprak aldı ve toprağa ektiği zaman aşağıdan yukarıya kadar üst üste tane veren başaklar çıktı. Abdülvahid bin Zeyd de felç olmuştu. Rabbinden Abdest alma zamanında azalarının serbest bırakmasını istemişti. Bunun üzerine abdest alma esnasında azaları serbest bırakılıyor, sonra yine aslına dönüyordu. Yani tekrar feşli haline dönüyordu. Bunun gibi daha nice veliler ve kerametler vardır nakledilen. Evliya olduğu zannedilen bir kimse eğer Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kadere, hayrına ve şerrine inananlardan olup Celle'nin kendisine vacip kıldıklarını yerine getiren, yasakladığı şeyleri terk eden ki bunların en başında da şirkten sakınmak vardır, tevhid'i yerine getirmek vardır. Böyle bir kimse, Allah'a itaatini arttıran bir kimse ise o Allah'ın dostlarındandır ve onda görülen şeriata muhalif olmayan kerametler Allah Teala'nın bir bağışı olup bir müslümanın bunları inkar etmemesi gerekir. Bu sıfatların aksine sahip olan kimse ise Allah'ın dostlarından değildir. Onun dostluğu rahmani değil şeytanidir. Rahmana değil şeytana dosttur. Keramet zannedilen halleri ise şeytanın ona ve insanlara karıştırdığı şeylerdir. Bu garip ve inkar edilecek bir şey değildir. İnsanlardan ve cinlerden vesvese verenler çoktur. O cinler onlara çok defa haramlardan olan arzularını sağlamak için hizmet ederler. Evet, bu konuda sapmayan ölçü kitap ve sünnettir. Kim bu ikisine uyarsa kerametleri ve bütün halleri rahmanidir. Kim de bunlara sarılmaz ve hudutlarında durmazsa onun halleri şeytanidir. Evet. Odaya muskalar, muskalarla bir takım olağanüstü haller edinenler hakkında bir şey yazmıştınız. Bu haller Müslümanların arasına sonradan karışmış e, bazı bidatlerle girmiştir. Özellikle Ahmet el-Buni diye birisi var. Şemsül Marifi Kübra diye e, kitabı Türkçe'ye de tercüme edilmiştir. Piyasada e, satılır. Bu kitap büyülerle, tılsımlarla doludur. Bu kitabın aslı hakkında e, Ahmet el-Buni Endülüslü birisiydi. Endülüs Yahudileri ile tanışıyor, o Yahudilerden e, tılsımlar öğreniyor, büyüler öğreniyor ve bu büyüleri Müslümanlar arasında yutturmak için e, kim şu tılsımın üzerine Ayet-el Kürsi'yi okursa veya Allah'ın isimlerinden falan esmayı şu sayıda Ebced'lerinde okursa, e, bu kimse işte suya üflese su donar veya görünmez olur veya o kimseye kurşun işlemez gibi bir takım büyüleri İslami bir görünüm arz ettirerek halk arasına yaymıştır. Bazı cahiller de böyle bir şeyler yapınca zanneder ki bu Ayet-el tesiridir veya Allah Azze ve Celle'nin Esmaül ül Hüsna'sının tesiridir zanneder. Hakikatte bu büyüdür. Her kim büyü yaparsa kafir olur. Büyü tesir ettiği andan itibaren o kimse dinden çıkar. Bu konuda hakimin müstedrekinde, bey hakinin sünneninde şöyle bir hadis rivayet edilir. Ayşe rədiyyallahu anhaya bir kadın gelir ve tevbe etmek ister. Ey müminlerin annesi, ben büyü işine bulaştım, bundan tevbe etmek istiyorum der. Ee, ne başından ne geçtiğini sorunca Ayşe rədiyyallahu anh'a kadın der ki, e, benim bir komşum vardı, bu büyücülük yapardı, ondan bu mesleği öğrenmek istedim. O da benimle gel dedi. Babil'e kadar gittik. Onu da açıklayacağım inşallah. Babil'e kadar gittik. Babil'de ayaklarından asılı iki meleği, Harut ile Marut'u gördük. Onlara bir, e, sihir öğrenmek istediğimi söyledim. Onlar bana dediler ki, biz ancak bir fitneyiz. Büyü de Allah'a karşı açık bir isyandır. Bundan hemen vazgeç, geri dön dediler. Fakat ben ısrar ettim. E, ısrarım üzerine bana dediler ki, git falanca yerdeki külliğe bevlini yap, idrarını yap. Ondan sonra bize gel dediler. Ben gittim fakat cesaret edemedim. E, bu ayaklarından asıl iki şahsa geri döndüm. Dedim ki e, ben dediğinizi yaptım. Onlar bana ne gördün diye sordular. Ben de hiçbir şey görmedim dedim. O halde sen dediğimizi yapmamışsın. Git dediğimizi yap da gel dediler veya yol yakınken tevbe et geri dön dediler. Ben büyü öğrenmek hususunda ısrar ettiğimi söyleyince o halde git dediğimizi yap dediler ve ben gittim. Sonuçta e, dediklerini yaptım. Geri döndüm. Bana ne gördün dediler. Üzerimden siyah bir karaltı halinde bir şeyin göğe doğru yükseldiğini gördüm dedim. Bunun üzerine bana dediler ki bu senden çıkan imanın idi. Bundan sonra ne istersen yaparsın. Ne istersen emret yaparsın dediler ve ben yere emrediyordum ot bitiriyordu. Una emrediyordum, e, buğday emrediyordum, un haline geliyordu. Ona emrediyordum, ekmek haline geliyordu. Ben şimdi bu yaptıklarından çok pişmanım, tevbe etmek istiyorum. Ne yapabilirim diye Ayşe radiallahu anhaya danışıyorum. Bunun gibi haller e, vakidir, yani sihir vardır. efsuna gelince, yani e, biz bunu muska diyelim muska ile ruhyeyi de birbirinden ayırarak söyleyelim bunu. Yazılarak yapılan ruhyeler caiz değildir. İster Kur'an-Sünnet'ten bir şey olsun, yazılarak, taşınarak, insanın üstüne asarak taşıdığı şeyler şirktir. Bu bunun şirk olduğu açıkça açıkça bildirilmiştir. Tirmizi tarafından rivayet edilen hadiste yani her kim bir şey asarsa o Allah'a şirk koşmuştur diğer rivayette her kim bir şey asarsa muska kaabilinde nazarlık kaabilden kim bir şey asarsa onun Allah ile bir ilişkiye kalmaz o aslı şeye havale edilir Bunun dışında okuma meşrudur fakat meşru olan okuma Kur'an ve sünnetten sahih dualarla olmak zorundadır bu caiz değil yani İbn Ömer değil de Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ten geliyor e, mefkuh bir kavil olarak bu caiz değil çünkü merfu hadiste herhangi bir şey asmak kesin bir şekilde yasaklanmış ve bunun şirk olduğu belirtilmiş. Yani bu konuda asıl olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen bu ciddi tehlikeye e, dikkat etmektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın emne ve yasağına uyulur. Orada biz İbn Amr radıyallahu anh'ın hata ettiğini düşünürüz. Bunun yanı sıra şöyle bir e, uygulama bazı müştehit alimler tarafından tavsiye edilir. Mesela e, rukiye yapıp e, şifa ayetlerini şifa hadislerini bir kağıda yazıp bunu suda ıslatıp suyunu hastaya içirmek. E, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel'den gelen bir kavle göre İmam Ahmet bin Hanbel bunu meşru görmüşlerdir. Bunda bir sakınca yoktur. Asma gibi şirk unsuru da böyle bir ameliyede meydana gelmiş olmaz. Efsun büyü müdür? Efsun nedir? Rukiye efsun mudur? Rukiye okumak şeklinde Allah Azze ve Celle'nin meşru kıldığı bir şeydir. Yani gerek Fatiha suresiyle, gerek Kur'an-ı Kerim'deki diğer şifa ayetleriyle. Ve gerekse hadis-i şeriflerde gelen e, sahih dualarla. Bunları okumak meşru kılınmış. Nebi Aleyhisselatü Vesselam her gece yatarken muavizatı okuyarak avucuna üfler ve bütün vücudunu e, bununla meshederdi Gelen sahih rivayetlerden birisi bu şekilde. Yine e, Hasan ve Hüseyin radiyallahu anhuma'ya bu şekilde ruhiye yaptığı, muavizatı onlara okuduğu, La ilahe illallahul Halimül kerim, subhanallahi rabbil arşil azim şekilde bir duayı kendilerinin de okumasını öğrettiği. E, sahih yolla rivayet edilmiştir. Efsun gibi şeylere gelince mesela akrebe karşı, yılana karşı, e, bunun gibi şeylerde eğer e, taşınan bir muskaysa bu bir büyüdür. Tılsımlar, e, işaretler, kare şeklinde e, vefkler veya e, yıldız şeklinde vefkler, e, İbrani harfleri varsa bunlar kesinlikle büyüdür, tılsımdır. Rufailer de Şiş bir ruhanı yaparken mutlaka üzerlerinde bu tılsımlardan bulundururlar. Ben buna kendim Rufayi Tarikatı'nda 7 sene bulundum ve buna şahit oldum. Yani bu şiş vurma, ateş yalama uygulamasını yapanlar kesinlikle bu tılsımlardan taşırlar. Ya yüzüklerinde, ya takkelerinde, ya hırkalarının iç taraflarına dikiyorlar bunu. Rasul cahiliyede yapılan bazı rukyeleri değiştirmeden kabul etti. Evet. Allah Azze ve Celle'ye sığınılıyorsa, bakın rukya içerisinde Allah Azze ve Celle'ye sığınılıyorsa, cinlere sığınma veyahut mahlukata sığınma yoksa e, bunlar meşrudur. E, yazılı olmazsa, yani taşınan bir şey olmazsa. Yaptıkları şey büyüdür. Dindeki büyücünün hükmü de tevbe etmeleri bile istenmeden öldürülmeleridir. Artık küfründen mi, yani kafir olduklarına hükmedildiklerinden mi, yoksa e, tehdiden, ceza olarak mı, hadd olarak mı? E, bu konuda ihtilaf var. Fakat e, sihirbazın hükmü tevbe etmeleri dahi talep edilmeden öldürülmeleridir. Şimdi e, önemli olan tabii e, Kur'an ve sünnetten olma şartı var. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam cahillide cahiliyede yapılan bazı rukyeleri tecviz etmişse, caiz görmüşse, onun onayından geçmişse bu sünnetin onayından geçmiş olur. Eğer böyle bir nakil gelirse bize, Allah Resulünün sünnetinden e, onayından geçmiş bir şeyse, e, biz bununla amel ederiz. Ama böyle bir delil yoksa rastgele şeylerle e, yapmak yerine Allah Resulünden neredeyse her konuda e, bir rukye rivayet edilmiştir. Kadı İyas Şifai Şerif kitabında bununla ilgili bir bahs açıyor kardeş. Ve e, iki kişinin tevbe etmeden tevbe etmesi talep edilmeden öldürüleceği hükmüne varıyor orada. Delillerini zikrediyor bunun. Birisi sihirbaz, diğeri peygambere söven. Yani kadılar böyle hükmetmişler. İslam hukukunda bu şekilde. Yani olabilir. Yani ben bu meseleyi yani bu konuda vaki olan ihtilaflar açısından değil de İslam devletlerinde bu şekilde hükmedildiğini nakletmek için söyledim. Yani İslam'la hükmedildiği zamanlarda bu uygulama yapılmış. Tabii bir takım ihtilaflar olabilir. E, isabet edilmemiş olabilir bu konuda. Allah bilir. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illante vehdik ve estağfiruke ve töbûl ek.